Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Ee, geçtiğimiz iki hafta tatil nedeniyle üst üste iki e, tekrar program yaptım ama benim tekrarlarım pek tekrar program gibi olmuyor. Çünkü bir tanesi 10 sene önceki bir programdı. Öbürü de 13 sene önceki bir programdı. Ee, bugün de eh bir o kadar eski de program yapıp çok keyifli bir program yapıp sohbet ettiğimiz bir dostumuz sevdiğimiz bir sanatçı Mahir ile yapacağız bu hafta Açık Mahir merhaba. Merhabalar. Mahir'ciğim e, hatırlıyor musun senle yıllar önce Açık Radyo'da yaptığımız sohbeti? Hatırlamaz mıyım? Kaydı bile var bende. Açıyorum hala. Ben onu bir kere de tekrarladım. Ben tabii açıkçası çok eski bir program. 25 seneye geçti. 1300 programı falan geçtik. Ben Olur, eski maşallah. eski programları yani eski dediğim işte 10 sene, 15 sene, 20 sene falan oluyor tekrar programları. Ben bile böyle sanki bir dinleyici gibi Aa, ne, ne konuşmuşuz, ne sormuşum. <gülüyor> Acaba şunu sormuşum mu diyorum mesela. Aa, sormuşum meğerse falan. <gülüyor> <gülüyor> Peki maizm. Bu, bu, bu sohbetimizi adresle başlayacağım. Ee, nedir adresin? Deniz mi? Kara mı? Yani şu sırada <gülüyor> adresim Deniz. Deniz. Peki, peki... Bu sıralarda Deniz'deyim. Peki e, senle işte ilk tanıştığımız yıllarda... ...yine Deniz'de tanıştık sayılır. E, sen sonra baya e, ciddi bir e, radikal demeyeyim ama yani... E, Tümeni biraz e, iskele Alaban'da sancak Alaban'da sert bir dönüş yaptın gibi geliyor bana. Hayatında ciddi bir yön verdin herhalde değil mi? Ee, evet. Türkiye, yani Türkiye'den ayrıldım. Evet. E, tiyatro yapmayı durdurdum. E, denizde daha çok zaman geçirmeye çalışıyorum ama e, bazı nedenlerle birlikte. İşte yarı yarıya kara, yarı yarıya deniz hayatının o şekilde gidiyor şu an. Peki e, Mahir özel bir soru değilse merak ediyorum çünkü şu aralar bir sürü insanın da aklından geçiyor. Neden Türkiye'den ayrıldın? Yani böyle e, çok nedeni var bunun. Birincisi e, çok uzun yıllar Türkiye'de yaşadım. E, bazı konularda mücadelede bulundum. E, tiyatro yaptım, sinema yaptım, televizyon ee, bir, bir miktar yoruldum diyeyim ee, kişisel olarak bunu düşünüyorum Hı -hı. Ee, bazı özel şeyler de beni e, üzdü kırdı Hı -hı. Ee, bazı e, yaklaşımlar e, bu nedenle biraz uzak kalmak istedim onun dışında bir özel bir kaçış değil bu çünkü e, ve biliyorsunuz belki yani tiyatroda da birlikte çalıştığım sanatçı Rod Leon'la birlikte 25 yılda birlikteyiz hı hı. hem birlikte çalıştık hem de yaşadık işte hı hı. evlendik hı hı. E, onun memleketi Fransa ya, ya biz hep gidip gidip geliyorduk ailesi hala orada hı hı. E, biraz orada da yaşamak istedik hı hı. E, yani biraz böyle yani Türkiye'nin bu e, kaosu da beni çok yordu e, sıktı e, insanların kabalaşması vahşileşmesi özellikle benim alanımda bir şey yapmak istiyorsan tabii İstanbul'da yaşamalısın daha çok. Hı hı. Belki başka şehirlerde de küçük şanslar var ama hani e, özellikle sanatın kalbi nasıl ki Paris Londra e, işte İstanbul ama İstanbul artık o kadar vahşi ki yani orada e, bir kere her zaman tiyatro yapmak için bir e, yani bir B planı yapmam gerekti. Yani A planım tiyatroysa B planın e, dizide çalışıp para kazanıp hı hı. tiyatroyu bulunan devamlı hem maddi hem manevi hani e, isim tutarak e, tiyatroya getirmek hem de para kazanıp tiyatroya aktarmak için Hı -hı. böyle bir mücadelede oluyorsun. Peki. Ama bu, bu da yorucu oluyor yani bir süre sonra. Bir seçim yapmak lazım. Sadece tiyatro yaptığım tiyatro sadece tiyatro yaparak e, onu döndürmem mümkün değil. Hı -hı. Peki şunu Peki, sormak istiyorum. Benim yıllar önce bir dört aylık e, Marmaris'ten Singapur'a bir yolculuğum oldu. Ben o e, yolculuk boyunca Şöyle bir şey fark ettim. İlk fark ettiğim siyasi sınırların ne kadar saçma sapan bir insan yapısı, e, yapay bir şey olduğunu, asıl sınırların coğrafya olduğu yani dağlar, denizler, işte gidiyorlar, nehirler vesaire ve tabii kültür. Yani yaşama çeşitliliği ve renkleri asıl e, insan için bence geçerli olan sınırları belirliyor. O, mesela şimdi sorduğum soru, Türkiye'den neden gitti? Türkiye neresi Mahir? ...yani siyasi sınırlar dışında... ...Türkiye diye bir tanımlama yapsak... ...herhalde... ...bugünkü e, siyasi sınırların dışında... ...çok geniş bir coğrafya... ...hatta bir, bir komşunun bize bize karıştığı... ...bizim bir komşuya karıştığımız... ...bir kültürel... E, ...iç içe geçme hali... E, ...vardır... ...sen ne diyorsun... ...nedir siyasi sınır... ...nedir e, gerçek sınır... İ yani sen güzel tanımladın zaten evet siyasi sınır e, bu anlamda düşünmemek lazım ben zaten fiziksel olarak Türkiye'den ayrıldım diyorum yani e, ev, ev, evim yok artık Türkiye'de hı hı. E, dolayısıyla e, ben hala Türkiye'deyim Türkiye'ye geliyorum gidiyorum çalışıyorum herhangi bir e, bir film bir hoşuma gidecek bir dizi olduğunda bunu e, yapmak için Türkiye'ye girip yaşıyorum hı hı. kaldı ki işte e, geçen yıl Antakya'da yaşadım. O müthiş acıların yaşandığı şehri son kez böyle bir yedi ay gece gündüz yaşadım orada. Çok güzel dostlarım oldu. Hı -hı. Yani iş olduğu zaman Türkiye'nin her yerine gelip yaşıyorum. Ama Hı -hı. sabit yaşamım hiçbir şey yapmadığım, yapmadan oturduğum yer artık Türkiye olmasın diyorum. Hı -hı. Çünkü tiyatro yapmıyorum. Tiyatro yapıyorsam zaten tabii ki hani yeniden bir ev kurmak lazım Hı -hı. Ee, burada yaşamak lazım ee, Türkiye'de yaşamak lazım ama böyle film ve dizi e, olarak düşündüğümüzde benim nerede yaşadığımın çok önemi kalmıyor aslında yani evet, mümkün evet. olsa e, hatta de, e, teknede yaşarım Hı -hı. şu anda o mümkün değil e, teknede yaşıyorsam İstanbul'da bir işim varsa tekneyi de İstanbul'a getirip orada da yaşayabilirim Hı -hı. Hı -hı. ama e, doğrusu Fransa'dan da ee, birçok sorunu olmasına karşın tabi ideal bir e, yer yok dünyada. Hı -hı. Hiçbir yere ait olamıyor insan. Hiçbir yeri tam olarak ne demokratik olarak ne insani olarak ne kültüre olarak e, tam şey yapamıyorsun. Benimseyemiyorum ben. Yani öyle bir şeyim oldu. Maalesef bir yere doğru düz basamıyorum. Hı -hı. Ama yine de e, daha mutluyum orada yaşadığımda. Onu söylemeliyim. Hı -hı. Sadece tabi sürekli Gece saat 5'te bile uyanıp telefonda e, Türkiye'de ne olmuş diye e, bakmaktan kurtulsam e, daha da mutlu olurum. Ama onu da yapamıyorum. E, çünkü burası benim e, benim memleketim. E, arkadaşlarım burada. Onlara bir şey olabilir diye bakıyorum. Hiç, bir kısmı zaten içeride. E, e, yani tatsız durumu zaten burada da yaşıyorum orada da yaşıyorum onu söyleyeyim bundan çıkamıyorum bu mutsuzluktan peki bahir güncel yıllardır güncel olan bir meseleyi de fikirlerine almak istiyorum şimdi işte yoğun bir mülteci meselesi var bütün dünyada işte Türkiye'de bu çok ciddi bir sorun halinde şu anda farklı farklı tepkiler görüşler kucaklayıcı bir anlayış var dışlayan bir anlayış var ama aynı şey Avrupa'da da var mesela son Fransa'daki olayları sen Fransız, Fransa'yı biliyorsun bu parantez içinde nasıl değerlendiriyorsun yani insanların bu bir, bir kültürden başka bir kültüre kaçmaları ya da kendilerini oraya atmaları oraya adapte olmaları ya da olamamaları. Ne düşünüyorsun bu son mülteci meseleleriyle ilgili? Yani çok böyle beylik şeyler düşünüyorum ve biliyorum. Hiç kimsenin herkesin söylediği, hiç kimse için yeni olmayan şeyler söyleyebilirim ancak. Yani bu bu adaletsizlik, bu bu gelir dağılımı, bu zenginlik, bu duyarsızlık, umarsızlık, bu rezalet dünya olduğu sürece e, yani göçmen olmak zaten bir zorunluk haline geliyor. Gerek savaş olsun gerek yoksulluk olsun. E, Hatta e bu soruna... şu, şu aralar yeni ona şey de eklendi küresel iklim değişiklikleri yani bazı coğrafyalar yani evet. yaşanamaz hale gelince hani iklim krizi evet. nedeniyle göç etmek zorunda kalan insanlar var ve daha da çoğalacak herhalde. Öyle gözüküyor. Tabii. O da olacak ama o herhalde onu yapacak insanlar genellikle biraz parası olan parası insanlar Parası olanlar. Burası çok sıcak hayatım. Gel gidelim başka <gülüyor> bir yere yerleşelim gibi şeyler olacaktır. Ee, onun dışında sıcakta insanlar e, aç kalmadığı sürece yaşamaya devam edecek. <gülüyor> ee, yani Fransa'daki bu en son olaya gelirsek tabii e, çok e, korkunç bir şey. Gerçekten çok korkunç bir şey. Yani içeriğini öğrendiği zaman insanın. Öyle hani bir adli bir vaka olarak da düşünemiyor Yani bu çocuğun öldürülmesi olmayacak bir şey. Tabii çok sık olan bir şey değil Fransa'da ama olmuş ve vahim bir durum. Buna da tepki hemen Fransa'da geliyor. Yani Türkiye'de de geldiği zaman çok sert şeyler oluyor. Biz de burada da Türkiye'de çok insan öldürdüler. Çoluk, çocuk, genç. Evet. Hem Gezi'de hem işte Kızıltepe'de yani biliyorsunuz saymayalım hmm. çok da politik şeye girmek istemiyorum bu hmm. Cumartesi günü ama hmm. e, onun dışında da e, yani göçmen e, meselesi arttıkça tabii e, muhafazakarlık özellikle Avrupa'da sağ, e, o, e, bunu çok güzel kullanıp e, kendisi de besleniyor buradan ve artıyor yani tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ama Türkiye'de biraz daha farklı bir durum var e, yani Suriye göçmenliği meselesi ya yani bunu ee, çok e, feci bir şekilde özellikle ikinci tur e, öncesinde birdenbire buna yüklenen e, parti e, ve başkanı e, çok ayıp etti tabii ki. <gülüyor> ayıp etti <gülüyor> biraz nazik bir şey radyodayız diye söylüyorum ama <gülüyor> bu korkunç bir, bir şeydi. Yani Nazi Almanya'sında bile ancak duyduğumuz bazı sloganlarla e, billboardlara geçildi. E, Türkiye'nin bu anlamda gidişatı da çok kötü tabii yani hmm. göçmen meselesine bakışı da çok kötü Türkiye'nin e, maalesef bilmiyorum yani, nasıl işin içinden çıkılır. Vallahi e, burada tabi şey önemli. Yani hani diyelim ki e, iktidarın e, bakışından çok sanıyorum asıl üzerinde düşünülmesi gereken e, e, mesele halkın nasıl baktığı. Çünkü asıl mesele orada. Peki bunlar dediğim gibi cumartesi günü konuşmayalım bunları. Daha e, şey, senle Mahir Günşirayla e, sinema ve e, tiyatro ve iki <gülüyor> konuşmak daha eğlenceli olabilir. E, şey, Deniz. E, bir de Deniz. Onu, ona geleceğim de. <gülüyor> Uğur Yücel'le iki tane program yaptım çok keyifliydi. Hı? ona sorduğum bir soru var sana da sormak istiyorum tabii ki onunla da sinema konuştuk işte sanat konuştuk o resim de yapıyor bilmiyorum biliyor musun yok bilmiyorum olağanüstü güzel resimleri var yani gerçekten hı hı. çok yönlü bir sanatçı evet, zaten evet. Yani çok çok yönlü bir sanatçı ona şunu sormuştum Mahir Ya niye Türkiye'de underground sanat ya da underground sinema yok mesela senin şeyinde 2015 yılında tuhaf zamanlar bir kısa filmde yer almışın. Evet. Hem kısa filmi sormuş olayım uzun metraja göre hatta dizilere göre kısa film nedir senin için. Bir de bu soru onu ben önemsiyorum. Yani işte Batı kültüründe underground sanatın daha sonra önemli sanat akımlarını tetiklediğini hatta orada filizlendiğini orada gübreler dedi görüyoruz. Neden bizde yok kısa filmde buna ekle istersen. Yani şimdi underground sanat dediğinde biraz açabilirsek yani şöyle. Ya ben tabii şöyle şöyle underground dediğim ben genç sanat ...aktivistleri diyeyim mesela... ...üniversiteden özellikle... ...kaynaklı... ...yani genç insanların... ...var olan sanat düzenine karşı... ...alternatif dilleri... ...ifade yollarını... <gülüyor> ...sinemayı, sanatı, şiiri... ...romanın her neyse... ...onları ürettikleri... ...bağımsızlığın çok önemli... ...olduğu bir alan... ...yani o <gülüyor> sektör, profesyonel... ...sektörden bağımsız demeye çalışıyorum... Bu benim için underground sen ne diyorsun? Evet, tam, tam olarak biz e, 1996 yılında tiyatro oyun evini kurduk. Hmm. Ve 16-17 yıl boyunca gece gündüz zaten bunu yaptık. E, yaptığımız e, oyunlar hepsi e, kendi dilini bulmaya çalışan, tiyatro e, oyunu, oyunculuğu, e, seyirci ilişkisini yeniden keşfetmeye çalışan hep e, metinleri yeniden yorumlayarak e, anlamaya çalışarak e, bir, büyük bir uğraştı bu. E, bu süreç zaten e, yani işte bir ne diyeyim tam olarak kapattım demeyeyim ama bir ara verdim diyeyim. Ama zaten biz bunu yaptık gerçekten bu 16-17 yıl boyunca. E, üstelik de İstanbul'da böyle bir seçkin seyirciye bağlı kalmadık. E, yani Mardin Kızıltepe'de meydanda oynamayı e, oynamaktan tutun da Hasan Keşhte, Nehrin kenarına, e, bütün Karadeniz'de e, kasaba kasaba meydanlarda e, site specific dediğimiz yani o mekana göre tekrar düzenlediğimiz işler yaptık. E, Türkiye'nin her yerine turneler yaptık. Yani bir tür e, tırnak içinde söylüyorum sevmiyorum bu lafa ama hani sen underground dedin, hadi hmm. ben de alternatif diyeyim. Çünkü alternatif lafını da çok sevmiyorum hani ne alternatif e, ne alternatif ama bir anlat yani bir karşılıklı bir şey bulabilmek için söylüyorum Hı -hı. öyle olmasına rağmen İstanbul'da seçkin bir seyirciye kalmayıp bütün Türkiye'de dolaşan bir e, turne tiyatrosu olmak için de uğraştık. Hı hı. E, bunu yapmak yaptık. E, ben, ben mesela bir e, şeyi hatırlıyorum, yani, bir sürü isim var ama Mehmet Ulusoy ilk aklıma gelen işte e, sokak tiyatrosu var idi evet. bir zamanlar. Mesela evet, evet. i̇şte, Ankara Sanat Tiyatrosu ki benim çok iyi bir tiyatro izleyisi değilim. Hatta yani itiraf edeyim ki zaman zaman çok sıkılıyorum. Çok yavaş geliyor tiyatro dili. Bir tiyatroya şey, bunu söylemem. Biraz tehlikeli herhalde ama. Ee, Yok, onlar da yine ana akım. Yani onlar bir alternatif. Belki politik tiyatro yapmakla başladıkları için bir tür alternatif oldular o gün ama hı. E, onlar da ana akım. Yani çok sevdiğim ee, çok çok değer verdiğim genç ver kaldı bir ana akım artık. Hı hı. Ee, bunlar değil. Yani daha genç e, öteki tiyatro diye bir ara tanımlandı, tiyatro festivallerinde e, var oldu. Hatta onun ayrı bir, bir tırnak tırnak içinde e, yeniden onun için bir kulvar bile açtılar. E, bu, bu bu tiyatrodan bahsediyorum ve hı hı. bu bizim tiyatro oynayı ile birlikte. Birkaç tiyatro aslında kurumsallaşmıştır o dönemde. Bunlardan bir tanesi Şahika Tekantin tiyatrosu örneğin. Hı -hı. Hem de okul olarak çalışıyor. Yani o hala devam ediyor. Evet. Ee, bu kurumsallaşan e, birkaç tiyatro, diğer sonra çıkan bütün genç tiyatrolara e, yani alçak gönüllülük yapmayayım baya örnek olmuştur. Hı -hı. Kendileri de zaten birçok yerde bunu söyledikleri için rahat söyleyebiliyorum. Yani bu yeni bir dil bulma ana akım dışında kalmak, politik olmak ama nasıl politik olmak, bunu araştırmak, bunu anlamaya çalışmak ee, epey bir gayret sarf edildi. Bugün yeniden bu genç e, tiyatro kulvarlarına bakıldığında e, bunların etkilerini görebiliyoruz. Artık sahnelerde değil de daha çok siyah kutu içerisinde, black box'ta ya da e, farklı mekanlarda oynayan tiyatrolar görüyoruz bir ...kafede bir yerde Hı -hı. bir oyun sergileyen insanlar görüyoruz. Ee, bir, bir dönem bu bayağı bugüne getirdi aslında. Etkilendi bundan. Film'e ee, gelince de e, evet Tuhaf Zamanlar benim için çok çok çok değerli bir kısa film oldu. E, çok da güzel çalıştım. E, bir travesti oynadım orada Beyoğlu'nda, e, tarla başında yaşayan bir travesti. Hı -hı. Aslında... E, o projenin devamı da vardı şöyle e, bu bir kısa filmdi ama e, uzun metraj senaryo yazılmak üzere düşünülen bir işin kısaltılmış haliydi. Uzun metrajı yazmak için e, bütçe aramaya e, çalıştılar ama maalesef bulunamadı. Olsaydı seve seve e, uzun metrajlı da oynayacaktım peki biraz bir yere daha gelmek istiyorum ama hangisini önce sorayım bir tanesi bu netflix ve benzeri prodüksiyon firmalarının belli formatlarda ürettikleri işler var hatta işte Hı. sen tanırsın herhalde Şahmaranda e, rol almışın Umur Turgay benim çok iyi dostum çok iyi arkadaşımdır evet harikulade bir yönetmen evet. harikulade bir yönetmen evet. ve Hı. şey yani bir dizi çekti ne zaman yayınlanacak dedim valla bilmiyorum 2025 gibi bir şeyse <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl yani dedim yani dizi çekiliyor paraları ödeniyor bitiyor yani stoktan mı para kazanıyorlar mahalle nasıl bir şey bu bir... Yani Netflix e, müthiş bir şey oldu yani ben e, benim bilimi aşan bir e, kurum bu e, yani ne Şahmaran için söyleyeyim sadece hani belki e, bilmeyenler e, küçük bir fikirleri olsun çok çok fazla bir şey bilmiyorum bende ama yani bir iş çekiliyor e, bence burada artık para meselesini aşan bir durum var Netflix açısından e, çekiliyor ondan sonra Tabii bazı projelerin e, sonrasındaki işleri çok oluyor. Şahmaran'ın öyleydi mesela. Hı -hı. Üstünde birçok tetiz bir çalışma daha yapıldı. Hı -hı. E, ba bazı dijital efektler falan e, konması gerekiyordu. Ama yani bunun da dışında e, kendine göre bir e, politikası var Netflix'in. Yani projeye bakıyor. Bunu ne zaman sürelim e, piyasaya gibi bakıyor. Hani o öyle bir uygun bir piyasa günü buluyor onun için ki. Ee, sırada o var sırada bu var yani şu anda her şey onun elinde gibi tabii başka e, pazarlar da oluştu ama evet. e, bu anlamda yani bu yüzden bekletiyor bunu. Ee, şimdi mesela e, Şahmarın aslında e, ikisi de çekildi ikinci sezon da çekildi Hı -hı. ama ben bile bilmiyorum bu ikinci sezon ne oldu ne zaman girecek falan <gülüyor> e, herhalde onun da bir fırsatını bekliyorlar. Evet, bir de yine 2023'te Kötü Adamın 10 gününü de yer almışım. Ben gerçi onu seyret, hmm. seyretmedim ama Şahmaran evet. Şey çok matrak tabi Ben yani Tabi ki sanat tüketirken de Tıpkı yemek yiyip içerken ki Gibi kişisel tadların Önemli oluyor Ben Şahmaran'ı 4. bölümden sonra Seyredemedim Bir türlü akmayan bir dili vardı Bana göre ama çok sevenler var Hatta Umur'un dediğine göre, pardon, yurt dışında işte on, on ilk on şeyin arasına girmiş, yapımın arasına girmiş filan. Hmm. Ee, Öyledir aslında çok titiz bir çalışma yapıldı, çok güzel çalışıldı. Ee, yok yani, ben çekimlere e... ve Umur'un ustalığına itirazım yok. Benim, evet, o be, da kendisi de söyledi zaten. Benim senaryo benim, be, be, benim İlk sen... bölümleri biraz yavaş buluyorlar dedi ama aslında evet biraz öyle ama dördüncü bölümden sonra falan çok değişiyor iş. Ee, benim senaryoya itirazım vardı yani hmm. e, hatta dalga geçiyordum yani o adam masada oturuyor kadın geliyor adam bir sağa bakıyor bir sola bakıyor kadın dün akşam neden ...masadan kalktın diyor. Adam sağına bakıyor, soluna bakıyor. Tekrar kaldırıyor. <gülüyor> Karnım aç değildi diyor mesela. <gülüyor> Ama bu üç dakika falan sürüyor. Şey, ya Hikaye yok. Zaman mı... Çalıyor, top, topu mu çeviriyorlar gibi filan Neyse bu benim çok kişisel bir fikrim. Beğenenler lütfen beni affetsinler. Peki e, tekrar e, bu Underground'dan kısa filmden şeye geçelim Mahir senle. Ee, eskiden ki yani benim işte ikinci eşim e, Sinema TV'de öğrenciydi İşte onunla beraber Ben de biraz sinema okudum gibi filan O zamanlar Bir bırak filmin senaryosunun iyi olmasını filmin iyi olmasını filan Bir filmi başlayıp bitirmek Başlı başına bir başarıydı ee, Şimdi ise olanaklar o kadar gelişti o kadar değişti ki yani şu anda bence cep telefonumda iyi bir fikrim varsa neredeyse uzun metraj çekebilirim. O kadar gelişmiş. Tabii ama işte, yani yani, sen işte sen dedin işte iyi fikrim varsa. Yani evet iyi fikrim varsa. iş iş bir senaryoyla başlıyor iş bir hikaye ile başlıyor. Hı hı. Yani hı hı. hikayen hikayen varsa bunu da bir senaryoya dönüştürebiliyorsan eğer. Hı -hı. Bunu her zaman çekersin. Yani ben şöyle düşünüyorum, yani e, eskiden işte dediğim gibi bir filmi bitirmek bir başarıydı. Şimdi ki gençlerin tırnak içinde buna ihtiyarları da katabiliriz hala sanat üretmeye niyeti olanlar hiçbir e, özür kalmadı. Dediğimiz gibi fikir varsa çik, çek. Evet, ama çek. Işte o çok büyük bir özür o. Yani o, o olmadıktan sonra bazen bir filme bakıyorsun bir. E... E, ne bileyim bir sanat harikası ama bakıyorsun aslında hiçbir şey yok gibi e, ama öyle bir hikaye var ki evet. altında o film çektiriyor bir de yani e, herkes Nuri bir geceler olamaz yani bir <gülüyor> tane fotoğraftan koskoca bir film yapamazsın self, yani... kolay bir şey değil yani elinde teknik olarak her şey var ama e, film yapmak e, yani herkes film yapabilir ama film olmaz yani bir evet. kere yaparsın. Evet. Peki senin tiyatro yönetmenliğin var bildiğim kadarıyla? Evet, epeyce. Evet. Sinema yönetmenliğin var mı? Film yönetmenliğin var mı? Yok. Eee sadece bir kısa kısa film çekmiştim. Onu da bir yönetmenlik olarak saymamak lazım. Neden? Çünkü hikayem yok. Ha. Yani çok isterim bir gün bir film yapabilmek çok çok isterim ama şu anda bir hikayem yok bunu bir derdim yok yani bunu mutlaka bir sinema yapıp anlatmam gerekir diye bir derdim yok. Peki belki peki... mutka <gülüyor> <Yetereksizlik yani. gülüyor> yok hemen bir soru gelecek o zaman sana yani. Her yönetmen kendi hikayesini yaratmıyor ki bir romandan yola çıkıp e, film yapabiliyor. Evet. Senin evet ama, bu andan da ilgini evet ama, çeken bir şiir, bir hikaye, bir roman olmadı mı ki İle kendi hikayenin yani, olması gerekiyor? Var ama bu e, yani bir şey yapmak istiyorsam e, birkaç yıl önceden çalışmaya başlamam lazım. Bunun için e, bayağı bir bu işe kendine ada, e, adamak lazım. Eee ben şu anda öyle bir şeyde değilim, yetenekte değilim. <gülüyor> yetenekte mi? böyle için psiko psikolojide mi diyelim? Sonra bunun için tabii para bulmak lazım, bunu nerede yapmak lazım. Bugün artık bir böyle bağımsız bir şeyleri yapmak o kadar kolay değil. Mutlaka gidip bir yapımcıya bunu kabul ettirmen lazım Netflix'e ya da Disney Plus'a falan bir yerlere. Ya bunlarla uğraşamam ben yani şu anda. <gülüyor> Anladım. Ama hazır bir proje varsa senin bir hazır <gülüyor> proje çalışırız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam anladım. Tembelliğimize şey övgüler yağdırıyoruz. Benim için de geçerli bu söyledikleri. Hala bir kitap bu radyo programlarından bir açık deniz sohbetleri bir kitap niyetimiz var. Her şey hazır bana bakıyor. Bir türlü hani bir tarafımı kaldırıp kendini şey yapamadım. Harekete geçiremedim. Öyle evet, yani. biraz hadi denize dönelim senin işte sanatçıyanın tiyatrolucunu tiyatroyla olan şeyin mesain, emeğin sinemayla olan geçmişin vesaire biraz tekneye gelelim hemen sorayım abi bunu herkes merak ediyor herhalde Türkiye'deki marina fiyatları Fransa'daki marina fiyatları nedir bu <gülüyor> durum <gülüyor> yani bir rezalet Gerçekten bir rezalet ve çok büyük bir ayıp bu. Ee, hem Euro artışı hem de marinaların e, Euro üzerinden neredeyse 3 e, misli artışı Dört gerçekten misli. bir rezalet yani. Evet, Ama evet. E, bu rezaleti hak ediyoruz herhalde çünkü herkes çatır çatır da bunları veriyor. Bir sürü marinada yer yok. Bu evet. pandemiyle beraber e, yani bilindik şeyler ama toparlayayım diye söylüyorum. Şeyler pandemiyle beraber bir e, merak saldığı herkes bir tekne almaya. Yurt dışından sürekli tekneler geldi, yeni tekneler, şunlar bunlar. Tekne fiyatları da bu anlamda en az yüzde euro üzerinden yüzde 60 falan arttı. Malı e, Türk de, parası üzerinden yüzde evet, 400, 4 40 O herhalde, evet evet evet. Yani euro üstünden böyle. Ee, bir ne oldu böyle bir e, sanki korkunç bir piyasa yani şurada yanı başımızda gidiyorsunuz Yunanistan çok daha ucuz ee, Barcelona'nın göbeğinde dünyanın en ünlü marinalarından bir tanesi e, buradaki e, Gökova'daki bir marina'dan daha ucuz ya yani böyle bir şey olabilir mi olmaması lazım ya bu yani niye olmaması lazım ya yani sonuçta şöyle tabii Gökova'daki marina ya da Taşımızdaki marina oradan daha mı kötü? Hayır, onu demek istemiyorum. Denizi de güzel, kendisi de güzel, işletmesi de iyidir ama onu demek istemiyorum tabii ki. Ama Barcelona'da teknesini bağlayan insanın aylık geliriyle e, buraya Gökova'da bir teknesini bir yere koymaya çalışan insanın aylık geliri arasındaki farkı düşünebiliyor musun? Evet, evet. Yani en az 5-6 misli bir fark var. Ya geçenlerde... Yani burada emekli 400 euro alıyor. E, Fransa'da bir emekli 2500 euro alıyor. Hmm. E şimdi aynı e, bağlama fiyatı olabilir mi? Diyeceksin ki emeklinin tekne neyle alakası var? E, e, tekne lüks işi. Öyle değil aslında. Değil e, tabii. Tekne bir lüks işi değil. Yıllarda Türkiye'de kayak işi. Kayağa gitmek lükstü ama Fransa'da kayak lüks değil. Hmm. Herkesin çocuğunu hafta sonu götürdüğü bir park gibi bir yer yani. Hmm. Hmm. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet yürüdü. Birisi vay, bu konuda ...hani fikir sahibi olan birisi şey demiş... ...ya Türkiye'de sadece... ...yedi yıldızlı marina var demiş... ...yani beş yıldız... ...üç yıldız, iki yıldız, bir yıldız gibi... ...yani belli segmentlerde... ...belli kalitelerde hizmet sunan... ...yani çok pahalısından... ...makul şeye kadar bir... ...alternatif yok... Ya... ...yo hayır... ...yani yalık kavak eğer yedi yıldızsa... ...mesela... E Kuş Adası Yani yıldızlara bunları bölecek olursak Aynen. ama bu... ama hepsinde yani ben Türkiye'deki manaları bir, bir Kuş Adası'nı bilmiyorum uzun zamandır gitmedi oraya ama ben de bayağı hatta yani içinde alışveriş merkezleri vesairesiyle e, hatta öyle bir noktada ki neredeyse mesela Yalıkavak e, örneği verir, verebilirim. Yani oradaki marina neredeyse Yalıkavak estafına Hiçbir şey bırakmayacak kadar servis e, veriyor e, Marina'ya gelen e, insanlara teknelere. Yani Marina'nın e, o şeye köye belki taksi şoförleri dışında ciddi bir katkısı yok. Çünkü bütün işte bu buradan tekne sahiplerinin ne olduğunu da anlamaya başlıyoruz. ya bana yıldız ver şu manılara diyorsan mesela alışveriş merkezi olan bir Marina'nın ben yıldızını düşürürüm. Hı. Ama Böyle bakmıyorlar yani e, birçok kişi tekneyle işte ailesi ya da yanında arkadaşları şunlar bunlar yiyelim içelim orada da alışveriş yapsın hanımlar çocuklar alışveriş yapsın ki aman rahat etsinler başından atayım onları hı hı. E, şuradan şuradaki koya gidelim de fazla sallantı olmasın dolayısıyla hani ben de zip, ben rakımı içeyim orada hanım da rahat etsin falan hı hı. yani e, denizcilikten çok uzak bir e, genel görünüm var aslında. Hani e, sadece motor yat anlamında söylemiyorum. Yelkenli e, işte e, katamaran şu bu. Bakıyorsun artık böyle her, herkeste jeneratörler e, har, har har har har. Ya iki tane güneş paneli alsana artık çağ değişti. Böyle, sen niye jeneratör kullanıyorsun? Yok. E, hala o jeneratör çalışacak. E, içeride e, Türk kahvesini bile elektrikle yapacaklar falan filan. Yani bu konu bitmezlik bir saatte de <gülüyor> konuda da çok şeyim canım sıkkın neyse ki şu anda gökova'ya kaçtım bir yere tek böyle bir sakin sakinim ama Göce'ye hisar falan gitsem bir cehennem yani evet. kaçacak delik arıyorsun yani peki bahir gün şuraya sorayım arada biz konumun ismini söylemem gerekiyor ben kaptırıp gidiyorum arada programa girenler ya kim konuşuyor diyorlarmış <gülüyor> Hı, doğru. Be. Ben diyorum açık radyoda. Bazen dinliyorum. Ya kim bu? <gülüyor> Peki. Mahir Gülşire'ye sorayım o zaman. Mahir, e, nasıl bir yaşam kurdun teknede? Yol yapıyor musun? Yoksa e, tırnak içinde alınmayacağını biliyorum. Yüzene gibi mi kullanıyorsun? Nedir? Nasıl bir kaptansın? Nasıl bir denizcisin? Yani e, aslında normal koşullarda ee, bazı özel durumlar olduğu zaman e, farklı bir seyir planı e, izliyoruz ama normal koşullarda 5 ay 6 ay e, Ege ve bütün işte Türkiye kıyıları zaman zaman e, da Yunanistan olmak üzere hı hı. E, hemen hemen her yıl bir e, 2000 mil falan e, yapıyoruzdur Hı -hı. Bunun bir kısmı fırsat varsa yerken, eğer çok hava kötüyse yerken motor bir yere yetişmemiz gerekiyorsa hava kararmadan çünkü Hı -hı. gece seyirini çok sevmiyoruz. Ee, yani eşimle beraber epey epey gezgin dolaşıyoruz. Çok nadiren böyle girip de bir yere bir hafta on gün çıkmadan orada e, oturduğumuz vardır. Hı -hı. E, bu anlamda hani Ege'de Yıllar içerisinde Gitmediğim bir Girit adası kaldı hı hı. Onun dışında 80'den fazla Adaya birkaç defa gidip Uzun uzun kalıp Epeyce dolaştım Peki Mahir Dünya turu Düşünüyor musun? Mesela bir Mehmet, On... Mehmet Aksın'la Yeşil Biber niyetlenmişlerdi Onlarla da çok keyifli bir program yapmıştım Yeşim çok hoş bir şey söylemişti. Ben çünkü şöyle bir soru sordum. Ya kaç yıl gidecek, ne zaman döneceksiniz falan filan gibi bir soru sordum. Yeşim de şeydi ya Beysun dedi... ...biz tekli de yaşamaya karar verdik dedi. Biz yola çıktık artık. Kalır mıyız, gider miyiz, dünyaya mı dolaşırız? Biz tekli de yaşamaya karar verdik dedi. Bence çok güzel bir cevaptı o. Yani ben böyle tuhaf gazeteci şeyiyle <gülüyor> deformasyonuyla hani bir, ille de bir hikaye gelecekte bir hikaye bekliyorum işte. gidecekler işte üç buçuk yıl sonra dönecekler bilmem yok ya biz denize çıktık tamam dedi <gülüyor> benim çok hoşuma gitmişti senin için de aynı şey mi geçerli ee, yani henüz değil ee, bizim şu an biz henüz hazır değiliz teknede yaşamaya evet. tümüyle ama hazır olduğumuz zaman tabi seve seve bunu yaparız. Şu anda dünya turu e, gibi bir şey kesinlikle düşünmüyoruz. Hı -hı. E, birkaç yıldır e, tek düşüncemiz yani buradan bir Akdeniz, Barcelona'ya gidip belki bir kışı Barcelona'da geçirmek. Hı -hı. E, orada işte akrabaları falan var. Clodon. Hani O da bir bizim için güzel bir şey. Barcelona'yı da çok seviyoruz. Hı -hı. E, onun dışında oradan dışarı çıkmayı pek düşünmüyoruz. Ayrıca ee, ya belki olabilirlerdi ama hiç şu anda böyle bir planımız programımız yok. Yani Ege e, herhalde yüzlerce yıl Ege'de dolaşsam gerek, sıkılmam gerek Yunanistan tarafı kar karası ya da adaları asla sıkılmam. Ee, her zaman gidecek başka yeni bir yer bulurum. Eski yerlere gitsem de sıkılmam. Adaları e, çok seviyorum. Ve buraları bize bayağı yetiyor, tatmin ediyor bizi. Valla sen de bilirsin herhalde. Bütün dünyayı dolaşan arkadaşlarımız, dostlarımız döndükleri zaman ya bizim kıyılardan daha güzeli yok gibi bir şey, yorum yapıyorlar. Yani ne gerek var dünyaya dolaşmaya bu kadar güzel coğrafya var kendi. Yani evet. ama tabii onu söylüyorlar ama yani gezmekte başka bir şey. Evet, ben ben evet. ben yol yapmayı seviyorum. Hmm. Yani aynı yerde defalarca yani şey vardığım noktadan çok hoşnut kalmasam bile o merak peşinde rota çizmek o bana iyi geliyor. Yani hmm. sonunda bir gezegende yaşadığımı hissediyorum. Hmm. Dolayısıyla sırf mesela ...ben günübirlik yelkeni... ...çok sevdiğimi söyleyemem... ...çünkü ya tamam yelkeni bas... ...e gidiyoruz işte, ne, na, tamam da nereye gidiyoruz... ...hiçbir yere gitmiyorsak... Hmm. ...yani... E, ...bilmiyorum tabi bunlar hep kişisel... E, ...şeyler, yaklaşımlar... E hmm. şunu soracağım... ...tabii ki sana madem denizden... ...tekneden konuşuyoruz... ...nasıl bir usta oldun... ...elektrik, motor... <gülüyor> doktorluk, dişçilik, pansuman yani e, teknede motorda çok büyük bir arıza yoksa şu anda bakımlarını ve ufak tefek e, onarımlarını yapacak seviyeye geldim i̇şte filtre değiştirmek, evet. impeler değiştirmek filan gibi mi? O, tabii tabii yani o tür şeyler ya da bir yerde bir ne bileyim daha büyük bir şey e, değiştirmek ne bileyim şaft körlüğü değiştirmek hmm. e, falan gibi e, meseleler de yani, e, yani gidip de tabii ki e, şey yapamam yani enjektörleri zaten ben temizleyemem ama enjektörü çıkartıp temizlemeye götürüp tekrar takmayı bilebilirim e, ya da e, turbo e, eğer arızalıysa orada bir sorun varsa onu söküp turboyu e, temizleyecek birine götürüp tekrar takabilirim. Ama daha büyük arızalarda her zaman bir usta ile en azından şu anda bir konuşmayla hani ona sorup şunu nasıl yapayım diye tavsiyeler alıp belki yapabilirim. Ama epeyce hakimim şu anda. Çok büyük bir arıza da çıkmadı. Neyse ki çok şükür. <gülüyor> elektrik konusunda da ben bu konuda çok kötüydüm. Hı -hı. Zaman içerisinde sorarak, araştırarak, okuyarak birkaç yakın arkadaşım bu konuda çok iyiler. Onlardan destek alıp, onlardan öğrenip e, şu anda epey bir şey yapacak duruma geldim. Ama yine de bazı şeyleri bende öyle bir huy var. Bilsem bile, yapabilsem bile mutlaka yine bu konuda benden çok bilgili birine sorarım. Derim ki bak şöyle hmm. şöyle oldu. E, ben şunu şöyle yapmayı düşünüyorum. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye hep danışırım. Hmm. Böyle böyle de çok öğrendim. Şimdi e, rahatım bu konuda yani. Peki bir soru sana e, Mahir. E, tekneyle aranda duygusal bir bağ oluştu mu? Kaç yıldır Evet sende? oluştu maalesef yani. <gülüyor> maalesef oluştu. Yani Sat bu, bu satar tekneyi... mısın? <gülüyor> satamam. Gerçekten satamam. Neden? Hani, e, yani satıp başka bir şey almam. Ama eğer bir gün artık denize çıkamayacaksam tabii satacağım. Ya, onu, onu ama mi? bunu satıp başka bir şey almam. Hatta espri olarak yaptım bunu. Onu söyleyeyim. Hani teknemi satıyorum ister misiniz? Ee, e, de, diyorum. Aa öyle mi? Kaça diyorlar falan. <gülüyor> 550 bin euro diyorum. <gülüyor> benim <gülüyor> ama benim tekne tabii belki 120 bin euro eder. <gülüyor> 550 bin euro diyor. Nasıl yani diyorlar. Diyorum ki bunu satarsam ancak böyle bir tekne... Alırsam satarım. Dolayısıyla <gülüyor> bunun değeri de bu. <gülüyor> Peki o zaman kızın yaşını sorayım. Kaç yaşında? Kaç 26 yaşında. <gülüyor> Kaç? 26 yaşında. Yani 1997 yapımı. Evet. Kaç 12. metre? E, 14 metre. Gerçi biz seninle 461 e, Ossianis. An. Peki e, performansından memnun musun? Yani... Çok Çünkü Birkaç şey... şey... defa yarışlara da girdik. Ha, senin yarışçı tabii, yanın tabii. var mı? Ee, yani böyle eğlencesine çok şey değil ama e, eğlencesine hem Boğaz yarışlarına girdik. Ha, ha. E, hem de işte Foça Legata yapılıyordu o zamanlar. E, regatta kupası aldık falan. <gülüyor> e, yani şey teknenin performansı çok iyi bu anlamda. Akıntı burnunu geçebiliriz mi Boğaz'da? <gülüyor> Her yeri geçtik. <gülüyor> Motor basmadınız değil mi? Çaktırmaya. Yok. Hayır, hayır, hayır. Ben basla, bak, basla. Gerçekten şaşırdım senin yarışçı bir yanının olmasına. Ben daha böyle Ya yarışta çok şey öğreniyor insan biliyor musun? Ya Ama sorma. Hani, yarış deyince bir şey olmuyor bende. Hani yarışçıyım falan filan çok saçma bir şey. Ya. Biz böyle gezgin gezgin grubunda yarışa katılınca eğleniyoruz. Ya ve öğreniyorsun da evet. yarıştan. Tam da tam da ısrarle tanısın herhalde Mehmet Öğretmen e, doktor. E, Tabii ki. He. Çok yakın arkadaşımız. Evet. O bir kitap hazırlıyor. İşte ben de aldım bir iki not aldım üstüne. Bugünlerde bir tekrar buluşup... ...sohbet edeceğiz. Onlar... ...yarış meselesine uzak duruyorlar. Ben de ısrarla... ...yani denizcilik kültürünün... ...yelkenciliğin çok önemli bir şey... ...öğrenme başlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben yarıştan çok şey öğrendim. Yani... ...o püf rüzgarın peşinde koşmak... Ondan bir verim elde etmek... ...ya da işte ne bileyim... ...hatta ben böyle... ...orta havaları ya da daha az havalarda... ...yarışmayı seviyorum. Genelde çünkü hep... ...eski teknelerim oldu. Yani modern hızlı tekneler... ...yerine. Dolayısıyla yani hava isteği zaman... ...edin bakayım, sondan gidiyorsun. Onlar yürüyüp gidiyorlar. Ama Hı. hava kaldı, kalan havalarda taktik ve strateji çok öne çıkıyor. Yani nerede civarına var, nerede işte bulut var, hangi bulutun altında hangi rüzgar var filan gibi. Mesela sabretmeyi öğrendim. Ee, bu, bu programda birkaç kez e, anlattım. Ee, benim yelkene yoğunlaş... 5 yani beş yaşından beri mi ama yelkene yoğunlaştığım zaman işte 96, 97 filan. Ee, çok kötü araba kullanıyordum Mahir. Şey olarak... E, Maharet olarak değil yani spin atıp park edebiliyordum da kural tanımıyordum falan böyle çok çok kötü bir şofördüm. Hmm. Yelkene başladıktan sonra yol hakkı, sabır, yavaş hmm. gidebilmek falan filan gibi. Abi ben ondan sonra daha iyi şoför oldum. Artık rampada hmm. kamyon sollamıyorum, sabrediyorum hmm. rampa bittikten sonra bakıyorum önüm açıksa solluyorum falan filan gibi. Hmm. Ben gerçekten çok şey öğrendim. Ee, ve de şeyleri de kızıyorum açıkçası aman yarış ne diye sanki yarışı şey araba yarışı zannediyorlar yelken yarışını. Bambaşka Hı. bir şey orada insanın kendiyle yarışması kendi performansıyla tırnak içinde dalga geçmesi mesela sonuncu olduğun zaman filan. <gülüyor> <gülüyor> ya da... İşte yarışıyorsan onu, onu göğüslemen lazım yani. Sonuncu olmasan da hani kazanamamayı kabul edebilmen lazım. Bazı karakterler bunu kabul edemez. Evet. Ama işte bu o tür bu, olmayacak. İşte bu bu bir tür olgunlaşmayı getiriyor yanında. Hmm. Hmm. Peki bu şeyden devam edelim. Bu tekne ile denizcilik şeyi bununla mı başladı? Bununla mı bitecek? Yani hep şey vardır ya. Bir sonra hep büyük bir tekne istenir. Yeter, hmm. yeterli yaşam konforunu sağlıyor herhalde ilk bizim sahip olduğumuz teknemiz 38 Bavaria'ydı çok memnunduk tesadüfen böyle bir, birisi birden biri dedi ki ihtiyaçtan böyle bir şey satılıyor bakar mısın dedi gittik baktık birdenbire kendiliğinden bu gelişti yani aklımızda böyle bir şey bile yoktu bundan sonra da daha büyük bir şey asla olmayacaktır Belki ya böyle 90-100 yaşıma geldim de artık yelkenli yürütemiyorum. Bunu verip yerine bana küçük bir trolur verirlerse ki vermezler, o zaman o zaman oraya geçer bir motorlu tekneyle yani tıkı tıkı tıkı tıkı yaparım. Ama istemiyorum. Yani yelkenden vazgeçmek de var o zaman perspektifinde. Yo artık hani buradan basamak çıkamıyorsam. Öyle ha, anladım. Yani elden i̇yi, aya el elden yani, ayaktan şey düşünce demeye çalışıyorsun. Yani evet, evet. Yani o kadar düşüyorsam eğer. Sen o zaman da, e o zaman da plajda şezlong e ayarlarız sana. Ufka bakarsın. <gülüyor> <gülüyor> ya, o zaman evet olabilir. En iyi tekne arkadaşımın teknesi de olabilir. <gülüyor> ee, peki e biraz da canı soracağım. Can geliyor mu tekneye oğlun? Hayır çünkü o da Londra'da şu anda. Londra'ya yerleşti. Orada artık işini oraya kurdular. Hmm. Gelmiyor, gelemiyor. Ne iş Çok yapıyor şey Can? Can eşiyle beraber bir Flow Online diye yoga stüdyoları var. Daha önce pandemi öncesi gerçek bir yoga stüdyosuydu Levent'te. Sonra pandemi başlayınca online'a geçtiler. Aboneleri Abun, var. Bunun üzerinden e, bunun organizasyonunu yapıyorlar. Enteresan Eşi, bir iş. E, yoga öğretmeni, eğitmeni, e, eğitmenleri var. İşte Can videolarını ve organizasyonunu yapıyor. E, birlikte bunu yürütüyorlar. Bu işi de Londra'ya taşıdılar bu Ankara Anlaşması'yla. Peki bu e, Can'ın tekneyle arası nasıl? Denizle arası nasıl? Bu arada teknenin ismi ne? Sormadım. Hep ondan Benim teknem. Evet. E, Baluna. Baluna. Yani, e, balina gibi ama Luna var sonunda Ay. Balina koyacaktık ismini ama Balina ismi vardı o anda aldığımız anda. Hmm. E, Claude'da Baluna olsun dedi. Hani Luna Ay. Ay'a aşık Balina gibi böyle <gülüyor> kendine özgür bir isim oldu. Uyduruk bir şey. Peki Can'ı sormuştum denizle ilişkisini. Can e, çok böyle tekne hayatını sevmedi diyeyim. E, on, onun için onun yaşadığı o genç süreçte bizim teknemiz varken tekneye gelmek, bir kabinde yatmak, kalkmak, belli kurallar içerisinde yaşamak çok sevmedi. Birkaç defa geldi yani tatil yaptı ama ona göre olmadığını düşündü herhalde. Değişir ama böyle şeyler dönemsel belki bir gün yine gelirler eşiyle beraber. <Gülüyor> Onun pek tekne hayatı yok öyle söyleyeyim. Peki Mahir Günşire'ye sorayım tekrardan. Sen e, nasıl bir kaptansın? Titiz misin, sert misin, yumuşak mısın? boşverci misin? Çok mu ya, kuralcısın? Ha? O, o konuda da çok geliştik tabii. İlk gün, ilk zamanlar yani kötü bir kaptanmışım veya biraz e, fazla kuralcı, sertmişim. E, e, kavga ettiğimiz çok oldu. Benim e, yanlış tavırlarda olduğum çok oldu. Malum işte hepimizin bir zaafı var erkek olarak. E, bu konuda da Kendimi epeyce geliştirmeye çalışıyorum. Hala e, geliştirdim mi bilmiyorum ama biraz daha şu anda daha kolay oldu her şey. Daha kolay anlaşıyoruz. E, i̇ki kişi teknede çünkü iki kişi e, olduğu zaman bir, anlaşmak çok önemli. Tabii Eskiden ki. bir aa, dümen dümenden başa bağırılırdı, Baştan dümene bağırılırdı. Şimdi sadece el işaretleriyle çok sessizce iyi anlaşıyoruz. Hmm, o çok önemli. Ee, i̇lk zamanlarımızda kötü bir demirimiz vardı. Demir tutmadığı için kapgalar e, <gülüyor> oluyordu. <gülüyor> ben demiştim. Ben hem demiştim. demirimizi hem de demir atmayı da öğrendim. Ultra mı kullanıyorsun? Ultra kullanıyoruz. Bak nasıl bildim. O çok başarılı <gülüyor> ve tabii buradan... Hatta şey biraz göğsümüzü kabartarak tanıtalım. Bir Türk, evet. Türk mühendisliği şeyi ve bir dünya markası haline geldi. Herkes çok başarılı. Ben hiç kullanmadım ama çok başarılı olduğunu duyuyorum. Başarılı. Onun da kendine göre bir davranış biçimi var. O davranış biçimini öğrenmek gerekiyor. Hani ultram var Aa, bu çok iyi deyip. Attığın zaman sonra e, kum üstünde sergi oluyor ve tarıyor. Sonra diyorlar ki ultra taradı. Hı. Ultra taramıyor yani biz taratıyoruz e, ya da biz iyi demir atmıyoruz. Tabii bu sadece ultra için geçerli değil. Yani konu açıldığı için söyleyeyim. Birçok iyi demir var. Bir de demiri kendi demirini iyi bilmek, e, zincirini e, daha olabildiğince kalın tutabilmek ile birlikte demirini iyi bilmek ve iyi tutturmayı öğrenmek lazım. Bu birçok daha başka demirlerde iyi çalışıyor. Yani ultradiyede şey yapmamak lazım tabii. Hı hı. Ayıp etmemek lazım diğerlerine. Peki teknedeki e, misafir trafiği nasıl? O da önemli bir konu çünkü. Çok yok. E, çok da seviyor musun? Sev Hayır sevmiyoruz. Sevmiyorum. Yani Günü birlik yani burada başka bir teknedeki arkadaşlarımızın bize gelmesine bayılıyoruz. Biz de onlara gidiyoruz ama tekne de yatılı misafir çok ender oluyor, çok kolay değil. Çünkü ya yani mesela daha önce karavan hayatı olan ama deniz hayatı olmayan biri tekneye geldiği zaman her şey kolay oluyor. Hı -hı. Kalabalık bile olsalar çünkü biliyorlar o minimum yaşamda ne yapılması lazım, tuvalet nasıl kullanılır, Hı -hı. ne yapılır. Ama böyle direkt e, villasından bir tekneye Kalkın. gelen biri olduğu zaman ki olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki e, onun çok zor olduğunu duydum. <gülüyor> Valla evet yani bir de tabii e, tekneye misafir gitmek de zor. Mesela ben çok zorlanıyorum. Çünkü ben e, bir teknedeysem hakim olmayı istiyorum. Yani Hı. sözün bende olmasını istiyorum. E, misafir gittiğim Hı. bir teknede nasıl söz sahibi olabilirsin? Yani adam evet. ayakkabılarında giremez derse kavga çıkartamıyorsun. Mesela benim teknemde ayakkabıyla, ayakkabısız Hı. dolaşmak yasaktır. Yani Hı. ben e, ayakkabının kirleteceği bir yeri temizleyebilirim. Ama Hı. çıplak ayakla bir vinceviki koçpoynuzuna ayağını çarpıp da kendini sakatlayan birine Hı tamam edemem. demem onun için ayakkabı Hı -hı. şarttır bilmiyorum senin tekli ayakkabıyla yıldım dolaşıyordu yoksa çıplak ayak mı yoksa özel ee, şöyle, özel ayakkabılar mı var mı? Biz ayakkabını çıkart, çıkartmayabilirsiniz diyoruz ama herkes çıkartıyor <gülüyor> ee, ben böyle hani kışın falan tekniği kullandığımda içeriye yani en azından havuzluğa gidiyorum <gülüyor> ha, ama havuzluktan bu tarafa tabii o kötü ayakkabıyı çamurlu ya da ıslak <gülüyor> ayakkabıyı çıkartıyor Çıkar, başka bir tekniğin içerisine girmiyorum. Ama teknenin dışında istediğim gibi dolaşıyoruz. Evet tabii, tabii, tabii. Ya öyle bir e, aşırı bir titizliğimiz yok. Teknenin içerisine ayakla bile girmek isteyen olduğu zaman da aniye girdin demiyoruz. Aksine ya çıkartmayabilirsin, girebilirsin diyoruz. Peki Mahir'ciğim e, sanıyorum bir buçuk dakika kadar bir zamanımız var. E, Aa, evet. E, <gülüyor> evet. Evet. Valla ben internette Mahir Günşiray yazdım. <gülüyor> Çok sık yapmam ama. Seni merak ediyordum. Ya ne yapmış acaba bu adam? Diye. Hı, hı. Yakında Adalet diye bir şey var. Şey, evet. Filmlisinde. Bu gelecek bir prodüksiyon bir film mi? Yok bu bir e, dijital TRT dijital kanala çekilmiş bir e, 8 bölümlük bir dizi. Ha çekildi bitti. Şekildi bitti bitti evet. Ha, çünkü ben, ben yanın sol tarafta yakında yazıyordu kırmızı ile, hashtag adalet Hı -hı. ile acaba herhalde bu üzerinde çalışılan bir proje gibi anladım değilmiş demek Yok şekilde bitti ama yayınlandı mı yayınlanmadı mı Vallahi çok iyi bilmiyorum sanki yayınlandı birileri sanki seyretti bana bir şeyler söylediler ama Hı -hı. ben seyretmedim henüz bilmiyorum. Biraz da bu zaten TRT'nin Osman Kavala üstünden geliştirdiği Metamorfoz diye bir dizi yüzünden yani sinirim tepeme çıktı. Hı hı. O günden beri delirmiş durumdayım yani. O yüzden herhalde kendim TRT'de, TRT Dijital'de kendi dizimi de seyretmeyeceğim diye düşünüyorum. Valla son sözlerini soracaktım sanki son sözlerini aldım. <gülüyor> <gülüyor> Mahir'im çok teşekkür ettim. Sağ ya ol. Ya ben teşekkür ederim. Ee, çok çok teşekkür ederim. Zamanı bizimki yaptın <gülüyor> Evet. E, umarım e, de, denizde karşılaşır. Seni bebek 750 erkene çıkartmayı çok isterim. Tamam inşallah. Peki. Seve seve. Ee, sağ olasın. Evet. E, Açık denizi bu hafta Mahir Günşah ile yaptık. Çok özlemişim kendisini. Evet bu hafta da böyleydik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.